Çocuk doğduğu yere aittir. Hepiniz çoban ve muhafızsınız. Mayetinizde bulunanların hukukundan sorumlusunuz. İş başındakiler de muhafızdır. Memurlarından sorumludur. Erkek aile fertlerinin çobanıdır. Ve onlardan sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir muhafızdır. O da ondan sorumludur. Hizmetçi muhafızdır. O da efendisinin malından sorumludur. Hülasa hepiniz muhafızsınız ve maiyetinizdekilerden sorumlusunuz. Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve terbiyelerini güzel yapın. Kuleyb bin Menfaanın dedesinden naklettiğine göre dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelmiş şöyle sormuş. Ya Resulallah kime iyilik ve ihsanda bulunayım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise şu cevabı vermiş. Annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bunlardan sonra gelen yakınlarına ve sende hakkı bulunan ve ziyareti şart olan kimselere çocuğun ana babası üzerindeki hakkı O'na iyi bir eğitim ve iyi bir isim vermesidir. Hiçbir ana baba evladına iyi bir eğitimden, iyi bir ahlaktan daha değerli miras bırakamaz. Çocuklarınıza önce La ilaha illallah cümlesini öğretiniz. Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaleti gözetin. Allah-u Teala her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat ediniz, varise vasiyet yoktur. Bir kimse bir çocuğa gel sana şunu vereceğim der ve sonra da vermezse bu sözü bir yalandır. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah'la beraber bulunan bir adamın yanına oğlu geldi. Adam oğlunu öptü ve dizine oturttu. Daha sonra kızı gelince kızını önüne oturttu. Resulullah Efendimiz onlara aynı şekilde davranman gerekmez mi diye sordu. Numan bin Beşir'den şöyle dediği rivayet olunmuştur. Babam beni aldı da Resulullah'a götürdü ve şöyle dedi. Ben şu oğluma bir köle hediye ettim. Resulullah Efendimiz, oğullarının hepsine aynı hibede bulundun mu buyurdu. Babam hayır cevabını verdi. Resulullah o halde onu geri al buyurdu. Çocuklarınız size ihsan, hürmet ve itaatte adil olmalarını istediğiniz gibi, siz de onlar arasında Hediyede ve bağışlamada adalete, eşitliğe riayet ediniz. Anasından doğan her çocuk İslam dini üzerine doğar. Ebeveyni Musevi ise onu Yahudileştirir. Nasrani ise onu Hristiyanlaştırır. Müşrik ise onu müşrik yapar. Ashabı kiram tarafından ey Allah'ın Resulü! Ya Kendisine böyle bir telkinde bulunulmadan ölen çocuk ne olacak denildi. Resulullah Efendimiz onların büyüdüklerinde neyi yapacaklarını allah Teala daha iyi bilendir buyurdu. Kimin kız çocuğu olup da onu canlı canlı gömmez, ona hakaret etmez ve erkek çocuğunu ona tercih etmezse Allah-u Teala o kimseyi cennete kor. Çocuklarınızı, peygamberimizi, ehli beyti ve Kur'an okumayı sevmek gibi üç özellikte terbiye ediniz. Çocuklarınız yedi yaşına gelince onlara namaz kılmalarını söyleyin. On yaşlarına girdiklerinde kılmazlarsa onları cezalandırın. Yataklarını ayırın. Ana babanın çocuklarına olan vazifeleri onlara yazmayı, yüzmeyi, ok atmayı öğretmeleri ve sağlıklı ve helal yiyecekler temin etmeleridir. Bir kimse çocuklarını cehennemin ebedi ateşinde yanmaya bırakıyorsa güneşin sıcaklığından korumasında hiçbir hikmet yoktur. Bizim küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüzün hakkını bilmeyen kimse bizden değildir. Bizleri aldatan da bizden değildir. Kendi nefsi için sevdiğini diğer müminler için de sevip istemedikçe hiçbir kul hakkı ile mümin olamaz. Bir genç yaşlı olması sebebiyle bir ihtiyara ikram ve hürmet ederse Allahu Teala da o gence yaşlılığı sırasında hürmet ve ikramda bulunacak bir kimseyi müvekkil kılar. İnsan ölünce kendisinden ameli kesilmiş olur. Ancak bundan üç şey müstesnadır. Bir, sadaka-i cariye. İki, kendisinden Yararlanılan ilim. Üç. Kendisine dua eden evlat. Kişinin cennette derecesi yükselir. Adamcağız bu nereden geldi diye sorar. Kendisine çocuğunun senin için istiğfar etmesinden denir. Kim Kur'an'ı okur, öğrenir ve onunla amel ederse kıyamet günü Anne ve babasına nurdan bir taç giydirilir. Onun ziyası güneş ışığı gibidir. Onun ana babasına iki hulle giydirilir ki dünya onlarla boy ölçülemez. Onlar ne karşılığında bunlar bize giydirildi derler. Çocuğunuzun Kur'an tutması sebebiyle denilir. Allah yolunda sarf ettiğin para, bir köle azat etmek üzere sarf ettiğin para, bir miskine tasadduk ettiğin para, ehil ve iyaline sarf ettiğin para, bunların ecir ve sevap bakımından en büyüğü ehil ve iyaline sarf ettiğin paradır. Hanımına yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Kendi nefsine yemek yedirmen de senin için bir sadakadır. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor bir gün. Nebi aleyhisselam Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'ı öpmüştü. Yanında Habis'in oğlu Akra vardı. O benim on çocuğum var hiçbirini öpmedim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayretle onun yüzüne baktı ve dedi ki merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Eğer bir kimse kızlara değer verdiğinden dolayı eziyet görürse ve onlara iyi davranırsa onlar cehenneme karşı perde olurlar. Kim erginlik çağına varan iki kızına onlar yanında kaldıkları veya kendisi onların yanında kaldığı müddetçe iyilik yapar, ihsanda bulunursa. Bu kızlar onu mutlaka cennete dahil ederler. Çocuk büluğa erince... Babası onu evlendirsin. Aksi halde çocuk günah işleyebilir. Onun bu günahı da babaya ait olur. Kim üç kız çocuğu bakıp büyütür ve onları güzel terbiye eder, onları evlendirir ve onlara ihsanda bulunursa onun için cennet vardır. Dindarlığını ve karakterini beğendiğiniz biri size dünür gelirse, sorumluluğunuzdaki kızı onunla evlendiriniz. Eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat olur. Kızını fasık bir kimse ile evlendiren kimse kesinlikle ona merhametsizlik etmiş olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kim ki yalnız Allah rızası için bir yetimin başını meshederse okşarsa kendisine elinin dokunduğu tüyler saçlar sayısınca mükafat verilir buyurmuş ve kim ki himayesi altında bulunan veya herhangi bir yetime ihsan ederse onunla ben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 Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse sanki ömrü boyu geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama yalın kılıç Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap alır. Keza ben ve o şu iki kardeş parmak gibi cennette kardeş oluruz buyurdu ve şehadet parmağı ile orta parmağını Birbirine Yapıştırdı Büluğa Erinceye Kadar Çocuktan Uyanıncaya Kadar Uyuyandan Sıhhat Buluncaya Kadar Mecnundan Kalem Kaldırılmıştır İşledikleri Suç Yazılmaz